Hamburger 4. Bölüm Yazan Yasemin Tez Yöneten Murat Atak Yapımcı Ersan Edinç Efektör Ömer Atilla Ulaş Bu bölümde oynayanlar anlatan Gülseren Gürtunca, Yaşlı Adam Ali Hürol, Anne Ayşe Akınsal, Baba Ahmet Türkoğlu, Ali Berk Özçağatay, Salih Hakan Coşar, Cemil Sinan Tartanoğlu. Babası hamburger almasına karşı çıktığı için kardeşiyle birlikte evi terk eden Ali, sokakta Mustafa adında bir simitçi çocukla tanışmış, onun yardımıyla karınlarını doyurup bir inşaatta gecelemişlerdir. Ama ertesi sabah yabancı bir adam gelir yanlarına. Çocukların halinden kuşkulanan bu adam onları evine götürür. Ali o gün Mustafa ile birlikte iş aramaya çıkacaktır. Ali, Ali, hadi işe geç kalıyorsun. Ee, ne işi? Nereye geç kalıyorum? Mustafa'yla buluşacaktınız bugün, unuttun mu? Ee, biraz daha yatayım, kalkarım. Çok uykum var. Sana kahvaltı hazırladım. Acele et biraz, geç kalacaksın. Hayır, hayır. Ben ekmeğin arasına bir şeyler koyup yerim. Zaten yeterince yük olduk size. Çayın altını kapayıp geliyorum. Abi istersen beraber gidelim. Ah, sen uyandın mı? Uyanıktım zaten. <gülüyor> Kalktım mı Ali? Elimi yüzümü yıkayıp giyineyim. Mutfağa uğramayı unutma. Teşekkür ederim. Ee, sen de uyandışsın Salih. Yoksa rahat edemedin mi? Aa, hayır çok rahattı. Heh, buna çok sevindim. Ev buluncaya kadar burada kalmamıza izin veriyorsunuz değil mi? Tabii. Dün de söyledim. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz. Belki sıkılırsınız bizden. Söz veriyorum. böyle bir şey olmayacak. Ben, ben gidiyorum. Yaramazlık yapma Salih. O kadar acele etme Ali. Yetişirsin. Ben kahvaltı yapman için erken kaldırdım. Bir an önce gitmem gerek. E, pek aç değilim zaten. E, ne zaman döneceksin abi? Bilmiyorum. İşim ne zaman biterse. Bir şey istiyor musun? Hamburger. Salih. Şaka yaptım kızdın mı? Uslu uslu otur söylediklerimi de unutma Sen merak etme biz çok iyi anlaşacağız Teşekkür ederim bu iyiliklerinizi hiç unutmayacağız Önemli değil hadi sen git Mıstık bekliyordur Akşama onu da getir Tamam hoşçakalın <gülüyor> Baş başa kaldık nihayet Anlat bakalım Ne anlatacağım? Benden gizlediğiniz bir şey var. A, hayır yok. A, hiç, hiçbir şey gizlemiyoruz. Ee, biz artık dost olduk. Bana yalan söylememelisin. Gizlediğimiz bir şey var ama söyleyemem diyebilirsin. Gizlediğimiz bir şey var ama söyleyemem. Heh, eh, Ali kızar diye mi korkuyorsun? Evet çok kızar. Söyleyemem. Ee, sır tutmak iyi hoş ama gizli işler bazen insanın başına dert açar. Sanki Ali be sen benim bilmemi istemediğiniz bir şeyler yapıyorsunuz. Hayır yapmıyoruz. Konuşmak istemiyorum. Yaptıklarınızın doğru olmadığını biliyorsun değil mi? Abimin sözünden dışarı çıkamam. Ali daha çocuk. Senin adına kararlar veremez. Ali'nin bir iş bulması, yeni bir eve taşınmanız. bunlar yapmak kolay değil. Abim akıllıdır. Bir yolunu bulur. <gülüyor> bu yaşta bu kadar ağır bir yükün altına giremez. İstese de başaramaz. Sonunda ikiniz de üzülürsünüz. Ali'nin üzülmesini ister misin? Bana gerçekleri anlatırsan... ...size yardım edebilirim. Şey... ...ben bilmiyorum. Bana güvenmiyor musun? Güveniyorum ama... ...şey... ...aslında... ...aslında evimiz var bizim. Abimi yalnız bırakmamak için... ...onunla beraber evden kaçtım. <gülüyor> Ee, en başından anlat bakalım sonra neler yapacağımızı konuşuruz Her şey hamburger yüzünden oldu Hamburger mi? Evet dışarıda oynuyorduk Abim arkadaşlarına sinirlendi oyunu bitirmeden eve gittik Annem yemek hazırlamıştı ama abim hamburger istedi Babam ona çok kızdı sonra da evden kaçtık Bu yüzden mi evden kaçtınız? Evet başka bir şey olmadı Ben kaçmayı hiç istemedim çok uğraştım gitmesin diye Hatta harçlığımla hamburger bile alacaktım ona Abim çok inatçıdır Aklına geleni yapar ee, Daha önce de evden kaçmış mıydınız Hayır niye kaçalım ki Annem de babam da çok sever bizi Şimdiye kadar onlardan hiç ayrılmadık İkisi de çok üzgündür şimdi <gülüyor> Keşke başımıza bunlar gelmeseydi Annemi de babamı da çok özledim Ama abimi de yalnız bırakamam Sil gözlerini bakayım Ben ne güne duruyorum Yine bir araya geleceksiniz Ali yaptıklarına çok pişman olmuştur bile. Hele bir iki gün geçsin, koşa koşa eve dönecektir. Nereden biliyorsunuz? O yaşta bir çocuğun çalışması, sokaklarda yaşaması... ...hele hele de kardeşine bakması o kadar kolay değil. Üstelik de onu çok seven bir ailesi varken. Sizce Ali eve dönmeye ne zaman razı olur? Ali'nin razı olmasını beklemeyeceğiz. Annem ve baban yolumuzu gözlüyordur. Daha fazla üzmeyelim onları abim kızarsa? Bana kızamaz. Ya dönmek istemezse? O zaman sen yalnız gidersin. Onu yalnız bırakamam. Yalnız olmayacak. Ben varım ya. Hem o da dönmek isteyecektirse merak etme. İster değil mi? Yalan söylediğimizi nasıl anladınız? Evde oynadığın uçan halı oyunundan söz etmiştin. Sonra annem ve babam okumamızı istiyor demiştin. Hatırladın mı? Aa, evet hatırlıyorum. <gülüyor> Benim konuşmalarımdan şüphelendiniz. Sadece onlardan değil ikinizin davranışlarından. Özellikle Ali'nin tedirginliğinden bir gariplik olduğu belliydi. Peki şimdi ne yapacağız? Ailenize haber vereceğiz. Şimdi mi? Evet hemen şimdi. E, telefonunuz var mı? Var. E, numarayı biliyor musun? Evet biliyorum annem etmişti. Çok iyi. Bir an Hı. evvel eve haber verelim. ...daha fazla meraklandırmayalım. İki gecedir dışarıdalar. İnşallah başlarına bir şey gelmemiştir. Karakola bir daha gitsek mi? Kaç defa gittik. Araştırıyorlar. Haber alırlarsa arayacaklar. Oh, benim yüzümden oldu... Çenem tutulsaydı da bağırmasaydım çocuğa. Senin suçun yok. Elimizden geldiği kadar bütün ihtiyaçlarını karşılıyorum. Ne olurdu sanki gidip hamburger alsaydım. Bunların hiçbiri gelmezdi başımıza. Ya da o kadar kızmasaydım. Ama çok bağırmamıştım değil mi? <gülüyor> ah geldiler. Ah siz miydiniz çocuklar? Gelin içeri. Biz Ali ile Salim merak ettik de. bulundular mı acaba? Henüz bir haber çıkmadı. Biz de bugün her yeri aradık. Daha önce oynadığımız, saklandığımız yerlere baktık ama bulamadık. Yarın da arayacağız. Diğer mahalledeki çocuklarla da konuştuk. Görürlerse bize söyleyecekler. Sağ olun çocuklar, eksik olmayın. Biz de arıyoruz, İnşallah buluruz. Belki kendileri döner. Biz de aynı şeyi düşünüyoruz. Eğer başlarına bir şey gelmediyse dönerler. Ben kaçtıkları gün Ali ile biraz tartışmıştım. Hmm. Keşke tartışmasaydım. Şimdi çok üzülüyorum. Arada kavga etsek de iyi anlaşırdık. Arkadaşlar arasında olur böyle şeyler. O da seni severdi. Dönünce yine beraber oynarsınız. Ben bakarım. Alo. Baba benim. Salih. Salih? Oğlum neredesin? Salih mi arıyor? E şükürler olsun. Ali de yanında mı? Ben iyiyim baba merak etme. Ali nerede? O da yanında mı? Abim de iyi, merak etmeyin. Ali'yi ver. Onunla da konuşayım. Yanımda değil baba. Simit satmaya gitti. Heh. Yanımda bir amca var. Onunla konuş. İkisi de iyi miymiş? İkisi de iyiymiş. Ee, tamam oğlum. Ver konuşayım. İyi günler beyefendi. Çocuklarınızı merak etmeyin. İkisi de çok iyi. Nereden arıyorsunuz? Hemen geleyim oraya. Sizin gelmenize gerek yok. Adresi verirseniz Salih'le beraber biz geleceğiz. Ali nerede? İyi mi? O neden gelmiyor? Ali de çok iyi. Gelince her şeyi anlatırım. Siz adresi verin. Lütfen doğruyu söyleyin. Ali'nin başına bir şey gelmedi değil mi? Ali çok iyi. Şu anda dışarıda. Eve dönmemek için çok direniyor ama merak hı. etmeyin. En kısa zamanda yanınızda olacak. Şimdi e, adresi verin lütfen. Hı hı. Yüz yüze konuşalım. E, tamam. E, söylüyorum. Lütfen çabuk gelin. Yasemin Tez'in yazdığı Hamburger adlı oyunun dördüncü bölümünü dinlediniz. Beşinci ve son bölümde buluşmak dileğiyle.